Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves-salatu ves-selamu ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. Aziz kardeşlerim, hepimiz bu fani dünyanın geçici olduğunu biliyoruz. Çünkü kullandığımız Evler, kullandığımız eşyalar, bedenlerimiz, her şeyimiz eskiyor. Kur'an'ımız ne güzel buyuruyor. Allah'tan başka kalıcı yok bu dünyada. Dünyanın kendisinde zaten kalıcılık yok. Bunu biliyoruz. Hiç kimsenin bu konuda, bir iman problemi yoktur. Hatta imanı olmayan, ahiret düşünmeyenler bile dünyanın fani olduğunu, geçici olduğunu bilirler. Hiç kimse bu dünyada istediği kadar kalamayacağını inkar edemez. Bunun için kardeşlerim, Bizim Müslümanlığımız, imanımız, basiretli düşüncemiz, sonu olan bir hayat yaşadığımızı bize unutturmamalıdır. Elbette son nefesimize kadar iyi bir hayat, sorunsuz, hastalıksız, kimseye muhtaç olmadan yaşamak isteyeceğiz, istemeliyiz de. Dualarımız hep böyledir. Ne diyoruz namazlarda dua ederken? رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Ey Rabbimiz! Dünyada bize güzellikler var. Ahirette de güzellikler var ve bizi azaptan koru. Duamız bu bizim. Her namazda bu duayı yapıyoruz. Rabbena atina fi'd-dünya haseneten ve fi'l-âhireti haseneten ve qina azâben Amin. Amin. Dünyada güzel hayat isteyeceğiz. Güzel yaşamak için kendimiz, çocuklarımız, bakmakla yükümlü olduklarımız, beklentilerimiz olacak. Ama, kardeşlerim, ölümü unutamayacağız. Ve unutmamalıyız da. Sadece, Ölümü hatırlamak, yani ben öleceğim bir gün diye düşünmek de yeterli değil. Hüsnü hatime, arayışı içerisinde olmak zorundayız. Hüsnü hatime, güzel ölüm demek. Ölümün güzeli olmaz. Ölüm ölümdür, soğuktur. Ama iki açıdan güzel ölüm arayışımız olacak evlerimizde. Birincisi büyük eziyetler çekmeden ve etrafımızdakilere çektirmeden ölmek güzel bir ölümdür. Benim tanıdığım yaşlı bir teyze vardı. Allah ona rahmetler yağdırsın. Ziyaret ederdim de Nasılsın teyze dediğimde hep dua ediyorum. Üç gün yatak, dört toprak diyorum derdi. Üç gün yatak, dört toprak. Böyle bir vezin uydurmuştu. Allah ona rahmet etsin. Yani en fazla üç gün hastalığım olsun, dördüncü günde toprağa gideyim. Ne bana eziyet olsun, ne dostlarıma, çevremdekilere eziyet olsun şeklinde <gülüyor> dua ediyormuş. Hakikaten de öyle oldu. Allah rahmet etsin. Ölüm <gülüyor> güzel olmalı. Böyle bir hedefimiz olmalı. İki açıdan dedik. Birincisi yani aylarca, senelerce <gülüyor> hasta olmak kendisi için zor insanın ne kötü, ne zor ne ağır hastalıklar var. Yani Ölümü istiyor insan Ölemiyor Onun için Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin Yaptığı dualardan Birisi de Allahümme inni a'uzu bike minel barası Vel cüzami Vel cünuni Ve min seyyil eskam Allahümme inni a'uzu bike minel barası Vel cüzami Vel cünuni Ve min seyyil eskam Allah'ım cüzzamdan, delilikten ve baras, abras denen bu derideki bir hastalık çeşidi, itici bir hastalık ondan ve ağır hastalıklardan sana sığınırım. Bu dua, çok mübarek bir dua, böyle yapmak lazım. Yani güzel bir ölüm, sorunsuz insanların başına dela olmadan, Üç gün yatak, dört toprak, mantıklı ölüm. Ama güzel ölüm sadece bu kadar değil. Bunun ikinci boyutu da var. Onu asıl burada evlerimizin planlamasına dahil edelim istiyorum. Bir insan düşününüz, Ramazan günü oruçludur, işinden gelmiştir, akşama kadar İşinde çalışmış, rızkını temin etmiş, gelmiş. Hanımına akşam ne yaptın iftara diye sormuş. Listeyi almış. E iyi, ben de biraz Kur'an okuyayım iftara kadar demiş. Hanımı da iftar oldu gel, ezan okunuyorsa neredesin demiş. Gelmiş, bakmış ki adam Kur'an okuyacağı rahlenin üzerinde ölmüş. Ya bu ne güzel ölüm ya, elhamdülillah. Hayali bile insana heyecan veriyor. Hayali bile güzel. Veya da eline poşetini almış. Bir garibe sadaka götürelim hanım yemek yap demiş. O da yemek yapmış. Sabah namazını da kıldığı bir gündü. İşte filan fakire de yiyecek götürüyorlar. Yetimlere yiyecek götürüyor. Kapıda araba çarpmış. Vefat etmiş. Ya ne güzel bir şey. Sabah namazını kılmışsın. Cemaatle belki kılmışsın. Allah'ın rızası için bir gariba sadaka götürürken, yiyecek götürürken ölmüşsün. E bu güzel, çok güzel. Veyahut da namaz kılarken ölmüş. Nice insanlar duyuyoruz. Sabah namazını, sünnetini kılarken ruhlarını teslim ediyorlar. Elinde tesbih ile ölüp gidiyor insanlar. Ne kadar güzel. Güzel ölüm böyle işte. Veyahut Allah Allah ediyor, içinde bir darlık hissediyorsun. Çağırıyorsun çocuklarını, hanımını. Ya benim size hakkım helal olsun, siz de hakkınızı helal edin. Bir bunalım var içimde diyorsun. Onlar da sana ne demek ya helal olsun diyorlar. Sen de helal ediyorsun. Aman yavrum benden sonra dikkat edin. Hastalıklara bulaşmayın, cahiliyeye bulaşmayın, dalaletten uzak durun diyorsun, nasihat ediyorsun. Sonra da Ayet-el Kürsü'yü okuyayım diyorsun, Ayet-el Kürsü'yü okurken vefat ediyorsun. Bunlar hep güzel ölümler. İnsan olarak biz ölümü çirkiniyle de güzeliyle de anmak istemiyoruz. Ama bu bir çare mi? Görmüyor muyuz? Gencecik insanlarda ölüp gidiyorlar. Kimsenin garantisi olan bir sorun değil ki bu. Hiç kimsenin garantisi yok. Zengin de ölüyor, fakir de ölüyor. Genç ölüyor, ihtiyar ölüyor. Bazen gençler ihtiyarlardan daha fazla ölüyorlar. Kazalarda ölünülüyor, evde ölünülüyor. E i̇ş yerinde ölüyorsun, camide ölüyorsun. Yani ölümü anmamak bir çare değil ki. Gündüz vakti, Gözünü ne kadar kapatırsan kapat, gece yapamıyorsun. İnkar edemezsin güneşi. Güneş gözünün önünde. Bunun gibi güzel ölüm hedefi diye bir hedef evin annesinde, babasında, bali olmuş çocuklarda olursa eğer. Bu ne sağlar bize? Mesela haram işle meşgul olamayız. Bu hedefimize aykırı bu çünkü soruluyor deniyor ki biz televizyonu nasıl engelleyebiliriz kaldırıp balkondan atarak değil herhalde bu bir çare değil çünkü ama ölümü hatırlayan ve güzel ölüm diye hedefi olan bir müslüman saatlerini televizyonun karşısında geçiremez. Hepimiz biliyoruz ki kıyamet günü konuştuğumuz gıybetleri muhakkak Allah soracak hiç çaresi yok bunun hiç yok ama mümkün değil gıybetleri, dedikoduları kaynananla yaptın, kardeşinle yaptın eşinle yaptın, arkadaşınla hiç önemli değil gıybet sorulacak bu dünyada konuştuğumuz 3-5 dakikalık muhabbet diye hesap ettiğimiz şeyler o büyük mahşer günü sorulacak e yapmayayım düşünürsün ama tatlıdır. Gelir cümlenin ortasında gıybet seni bulur. Kendi gıybetin yapıldı mı? Hoşlanmazsın. Ama başkasının gıybetini yaparsın. İnsanoğluyuz. Bunun tek çaresi ölümü hatırlamaktır. Ya ben Kur'an okurken, zikir yaparken, tatlı tatlı insanca kimseyi incitmeyen muhabbetler yaparken ölmek varken niye birisinin dedikodusunu yaparken öleyim? Çünkü her an ölüm anıdır. Ölümün gözden uzak olması, gerçekten de uzak olmasını gerektirmiyor ki. Onun için, ölümü hatırlayan ve güzel ölüm diye bir hedefi olan, Allah'ın izniyle gıybet yapmaz. Ölümü, mahallede, akrabalar arasında, cenaze olduğu zaman hatırlayanlar gıybet yaparlar. Bu sebeple kardeşlerim, Evlerimizde mümince yaşamak için yapacağımız planlardan birisi de bu evde kocanın, hanımın, büyük çocuğun, küçük çocuğun, herkesin güzel ölüm diye bir hedefi var. Birbirimize dua ederken Rabbim güzel ölümler nasip et bize diyoruz. Evet yaşamak istiyoruz ama. 500 sene de ömrümüz olsa onu iyi yaşamak istiyoruz. O ayrı. Ama bir gün bize sormadan geldiğinde ölüm, biz güzel ölmek istiyoruz. İki şey kastediyoruz bu güzel ölümle dedik. Birincisini de ikincisini de Allah'tan istiyoruz. E hakkımız bu. رَبَّنَا يَتِنَا فِي الدُّنْيَا حسنى. Hep dua ediyoruz. Bu bizim için bir eksiklik değil. Güzel ölüm istiyoruz. Bu evimizin planı arasında olmalıdır. Eğer bunu becerebilirsek yani bu evde elbette şimdi bu cümleyi becerebilirsek derken 5 yaşında çocuğa bunu slogan olarak ezberletmenin gereği yok. Dolaylı olarak çocuk bunu öğrenecek. Akil, bali olduktan sonra çocuğumuz <gülüyor> ben de güzel ölümle ölmek istiyorum bu dünyada diyecek. Çocuğa ölüm üzerinden ders vermek çok da pedagojik uygun bir iş veya tavsiye değil. Peki nasıl yapacağız bunu? Kardeşlerim <gülüyor> evvela dualarımızda Ya Rabbi iyi bir iş yaparken salih bir amel yaparken hele hele namazdayken hele hele oruçdayken hele hele hac veya umre yaparken anamın babamın hizmetini yaparken bana ölmek nasip et diye dua edeceğiz. Dua edeceğiz. Bu duamız tutacak Allah'ın izniyle. O teyze ne demişti? Hep dua ediyorum. Üç gün yatak, dördü toprak. Yani dua, tabii ki ciddi dua ediyoruz. Öyle birbirimize göstermelik, şov yapar gibi duaya dua denmez. Samimi dua edeceğiz. Rabbimize duamızı kabul edecek. Ve çok önemli bir husus daha kardeşlerim. Bu dünyada hangi mantıkla yaşarsan o mantıkla gidiyorsun. Kural böyledir. Dünyada hiç gitmeyecek mantığıyla yaşıyorsun. Dünyaya tapınır gibi evini Kabe edinmiş gibi yaşıyorsun ama Halit bin Velid gibi Ebubekir radıyallahu anhuma gibi ölmek istiyorsun. Bu böyle bir temenni, yani çok yerinde bir temenni değil. Bu dünyada bütün nimetleri yaşayalım. Zengince yaşayalım. Bunda bir sıkıntı yok ama bir garip yolcu gibi olmak zorundayız. Ne demek garip yolcu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu nasıl nasihat etmiş Abdullah İbni Umar'a buyurmuş ki bir yolcu, çok güneş var ağacın altında biraz dinleneyim deyip bir ağacın altında dursa dünya Bizim için o mantıklı olmalı. Yani bir ağacın altında dinleniyorum, gideceğim buradan gibi düşünmeliyiz. Aksi takdirde dünya bizi esir eder. Duygularımızı esir eder, imanımızı esir eder, insani ilişkilerimizi esir eder ve bundan zararlı çıkarız. Allah muhafaza buyursun. Dünyada kalışımıza yani akşamı varsa dünyanın sabahı olmaz. Sabahı varsa akşamı olmaz, dünya fanidir, mantıklı yaşarsak eğer, o zaman zengin olsak bile dünya bizi bir ip bağlayıp peşinden çekemez. Kimleri dünya peşinden sürüklüyor ve her türlü tuzağa düşürüyor, dünyada ebedi kalacakmış gibi düşüncesi olanları düşünüyor. Bu sebeple biz ölümü çok yaşlıların, onlar da bakımı iyi değilse hani yüksek yoksa özel sigortası yoksa yoksa onlar da ölmeyebilir diye onların başına gelecek bir bela zanneden anlayışla yaşamayacağız. Küçük çocukların bile öldüğü, safa sağlamların öldüğü, hastaların öldüğü adı ölümlü olan bir dünyada yaşıyoruz. Bu gerçeği unutmayacağız. Başka önemli bir husus, güzel ölüm planını gerçekleştirmek için kanaat ve rıza açısından şımarık olmamak lazım. Özellikle de çocuklarımızı şımarıklaştırmamak lazım. Şımarmış çocuklar, dünyanın onun hizmetinde olduğunu zanneden çocuklar, insanlığın başına da bela, kendi başlarına da bela, biz de zamanında şımartıldı isek biz de kendimizin belasıyız. Bu hassasiyetlerimizi ileri düzeye götürebilirsek Allah'a umudumuz artacak, tevekkülümüz artacak, cennet beklentimiz biiznillahü teala daha aktif olacak demektir. Ve kardeşlerim, bir mümin kardeşiniz olarak Eminim ki sizler için dualar ettiğimi, sizden de dualar beklediğimi biliyorsunuz, hissediyorsunuz. Bakın ben ne kadar güzel yaşıyorum. Siz de öyle yaşayın demediğime Allah için şahit olun. Kendi hissiyatımı, kendi temennilerimi sizinle paylaşıyorum. Çok net bir şey söyleyeceğim. Bir Müslümanın evinde İhya Ulumuddin Şöyle bir 10 senede bitecek şekilde okunmalıdır İmam Gazali'nin kitabı. Çünkü bu konuları mesela bu meseleyi hazırlarken İhya'dan çalıştım. İhya din gibi güzel anlatan yoktur. Tavsiye ederim. Özetleri de var İhya'nın. Özetlerinden birisi de olur. Önce özet, özeti birkaç ayda okunabilir. Kendisi büyük on ciltse, özetleri bir cilt mesela. İhya yolu din okuyalım evlerimizde. Çok fazlası da kaldırılamayabilir, antibiyotik gibidir çünkü. Mesela günde 3-4 sayfa ailece okuyalım. Anlamadığımız yeri soralım, bir hocaya soralım. Ne yazık ki bu 2000'li yılların Türkçesiyle tercüme edilmiş bir baskısı yok. Baskıları 1960'lı yılların, en fazla 70'li yılların Türkçesiyle yazılmıştır. Türkçelerini kastediyorum. Arapçasında zaten bir değişiklik yok. Ama neticede bizim babalarımızın dili anlaşılmayacak diye bir şey yok. İlk 100-200 sayfasında biraz zorlanırız. Bir iki Türkçe sözlüğe bakarız. Gerisinde biizin lai teala açılırız. Bunu da bir hatıra olarak bir kenara not edelim. Güzel ölümler hedefi yakalayabilmek için ihya-i din'den istifade edelim. Allah hepimize kolay etsin. İşimizi ahsan etsin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.